Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarını sayılan cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz. Öyleyse, İffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dosta tutmamaları şartı ve sahiplerinin izniyle onları nikahlayıp alın. Mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hır kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.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 Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl yollarla aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgiyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlıkla bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Erkek ve kadından her biri için ana, baba ve akrabanın bıraktığından varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliği kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barışmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.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 Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı, ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. İyilik olursa onu katlar, kendinden de büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de, onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman, halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp, peygamberleri dinlemeyenler, o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolcu olan müstesna,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 ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, ra'ina derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat küfürleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut onları cumartesi adamları gibi lanetlemeden önce size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar.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 Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar, sonra da kafirler için, ''Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır.'' diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi.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 Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Rasule götürün.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 kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dost doğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resûle itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler,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 bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Kendilerine, ''Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin'' denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca içlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar da ''Rabbimiz, savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı?'' dediler.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 Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyin karşılığını vericidir. Bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.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 Ölünün ailesi O diyeti bağışlamış ola Eğer Öldürülen mümin olduğu halde Size düşman olan bir toplumdansa Mümin bir köle azat etmek Lazımdır Eğer kendileriyle aranızda Antlaşma bulunan bir toplumdansa Ailesine teslim edilecek bir Diyet ve bir mümin Köleyi azat etmek gerekir Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay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 özür sahibi olanlar dışında oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik vaat etmiştir ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendinden dereceler,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 Namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazı kılmamış olan diğer grup gelip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 Şüphesiz Allah, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de, ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. O düşman topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin.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 ve Allah'tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok yarlılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraberdi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz, ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak, yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar, yahut nefsine zulmeder de, sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır.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 Onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur.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 Allah onu lanetlemiş, o da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakır da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 İçinde ebedi kalmak üzere zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bu söylenenleri hak bir söz olarak vaad etti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için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 Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor. Kitapta kendileri için yazılmışı, mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlar Çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size okunan ayetler Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sul hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Üzerine düşüp uğraşsanız da, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen kapılıp da, diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir,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 asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız O'nun için yapanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.